Radyonuz Akra FM frekanslarında yeni bir haftada yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında daha birlikteyiz. Bütün dinleyenlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz efendim. Değerli dinleyenler, Bugünkü programımıza Bilim ve Teknik Dergisi'nin Kasım 2005 sayısında yayınlanan Kuyruklu Yıldızlar Ne Kadar Saf başlıklı yazıyı sizlerle paylaşarak başlıyoruz. Yüzyıllardır astronomlar için bir ilgi odağı, edebiyatçılar için ilham kaynağı, halk içinde bir heyecan ve eğlence kaynağı olmalarına karşın kuyruklu yıldızların oluşumları ve nitelikleri, gelişen teknolojiler ve yapılan çalışmalar sonucunda son 50 yıldır anlaşılmaya başlanmış bulunuyor. Yine de kuyruklu yıldızlar olsun, son yıllarda peş peşe keşfedilmeye başlayan ve bazıları gezegen boyutlarına ulaşan kuiper kuşağı cisimleri olsun, her geçen gün yeni sürprizler getiriyor. Anlaşılıyor ki, güneş sisteminin akıl almaz soğukluktaki sınırlarında donmuş gibi görünen uç bölgelerinde hareketli bir süreç yaşanıyor. Sanılanın ve umulanın tersine, bu alaca karanlık bölgelerin sakinleri, üzerlerine güneş sisteminin ilk anlarının kazınmış olduğu birer kil tablet değil. Kaltek'ten Michel Brown, gemini gözlem evinden Chadwick Trujillo ve Yale Üniversitesi'nden David Robinovitz adlı gökbilimciler, medyanın hemen 10. gezegen olarak tanımladığı gök cismini 8 Ocak'ta keşfettiler. Plütondan daha büyük olduğu anlaşılan gök cismine geçici olarak 2003 UV 313 adı verildi. Nedeni, 2000 bu cismi ilk kez 21 Ekim 2003 tarihinde rutin bir kuiper kuşağı taraması sırasında belirlemiş olması. Ancak cismin çok daha uzak olması ve çok yavaş hareket etmesi nedeniyle taramada kullanılan yazılım, aynı bölge 15 ay sonra yeniden görüntüleninceye kadar hareketini belirleyememişken, Ekim ayı içinde çevresinde dolanan bir ayın varlığı da belirlendiğinden, 2003 uv 313ün prestiji daha da artmış bulunuyor. Tabii hemen bir gezegen statüsü de yakıştırıldığından, ilkinden daha çekici bir ad gereksinimi de ortaya çıkmış. Şimdilik televizyonlarda yayınlanan Zeynep dizisinden esinlenerek, savaşçı prenses Iksana ismi verilmiş ona. Çevresinde dolanan ayına verilen ad da, küçük yoldaşı Gabriela. Brown ve ikiibi, parlaklığından dolayı büyük olduğu kesin görünen cismin kütlesini belirlemek için, Önce yörüngesini hesapladılar ve daha sonra fiziki özelliklerini ortaya çıkarmaya çalıştılar. Palomar Gözlemevi'nin 1954 yılında çektiği görüntülerden cismi tanıyan ekip, 2003 UB-313'ün Güneş çevresindeki bir turunu 557 yılda tamamladığını belirlediler. Ekliptik yörüngesinin en uzak noktası yaklaşık 97 astronomik birim olarak hesaplandı. Bir astronomik birim, dünyanın güneşe olan ortalama uzaklığına eş değer olan 150 milyon kilometre olarak kabul edilmektedir. En yakın nokta ise 38 astronomik birim. Halen en uzak yörünge noktasında bulunan 2003UV313, bu konumuyla güneş sisteminde görülebilen en uzak cisim. Gerçi 14 Kasım 2003'te keşfedilen Sedna'nın en uzak yörünge noktası, güneşten bin astronomik birim uzakta, ama Sedna şimdilik en yakın konumu olan 76 astronomik birim mesafede. Yörüngesi ve özellikle yörüngenin iç gezegenlerin yörünge düzemine yaptığı 44 derecelik açı, 2003 UB313'ün bir saçılmış Kuiper kuşağı cismi olduğunu akla getiriyor. Bunun anlamı, Geçmişinin bir noktasında bilinmeyen bir cismin etkisiyle bugünkü yüksek eğilimli yörüngesine savrulmuş olduğu. Yörüngesinin iç gezegenlerin yörünge düzlemine yaptığı 44 derecelik açı, Plüton'un ancak 1930'da keşfedilmesine gerekçi olarak gösterilen 17 derecelik açısının neredeyse 3 katı. Dolayısıyla bazı gökbilimciler, 2003 Uv313'ünde daha önce keşfedilen Sedna gibi, Saçılmış disk cisimlerinin baş suçlusu sayılan Neptün gezegeni yerine Güneş sistemine yakın geçiş yapan bir yıldız tarafından bugünkü yörüngelerine savunmuş olabileceği görüşündeler. Yeni gezegenin yörüngesini belirleyen ekibe bir de çapını belirlemek kalmış. Brown, cisme orta kızıl dalga boylarında gözlem yapan Spitzer Uzay Teleskobu'yla ile bakmaya çalıştık ama bulamadık diyor. Bu da büyüklüğü konusunda bize bir üst sınır veriyor. 2003 UB313'ün çapı 3400 kilometreden daha fazla olamaz. Alt sınır ise cismin parlaklığından elde ediliyor. Güneşten aldığı ışığın yüzde yansıttığı varsayılsa bile, Hülütondan daha büyük oluyor. Kaldı ki tayf ölçüm sonuçları cismin yansıtıcılığının yüzde altmış kadar olduğunu ortaya koyuyor. İlk tayf ölçüm sonuçları ayrıca Plüton'un yüzeyinde olduğu gibi, 2003 UV-313'ün yüzeyinin de büyük ölçüde metan buzuyla kaplı olduğunu gösteriyor. Metan buzu, hayli uçucu olan bu beşiğin uzaya kaçmasına yetecek ısıya hiçbir zaman kavuşamamış olan ilkel bir yüzeyin de belirtisi. Donmuş metan, Plüton, Neptün'ün uydusu Triton ve belki de yine yeni keşfedilmiş 2005 Fy-9 dışında hiçbir kuyper kuşağı cisminde gözlemlenmiyor. Tozuma durala dururumdan sular Kan revan her yer sen gittinden beri O bekler dururum burada Başım, başım, yok vara Gel, kutayı elinden, ışığın geçsin gözlerinden bana. Gel. Sayım elinden şefaat eyle I oh. need Gölgelerde kaldım sensiz Yer siyah, gök siyah On dört zaman evvelimden kaldı bekler Gölgelerde kaldım sensiz Üçdelerden bir haber ver Bunca zaman sonrasında bir nefes ver Yer siyah, gök siyah, on dört zaman hem elimde ayda akra başlar, akrayla devam eder, akrayla biter. Akra eder. Her zaman bir adım ön. Değerli dinleyenler, eser arasından önce paylaştığımız yeni keşfedilen gök cisimleriyle ilgili yazıya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki Yeni Kuyper Kuşağı Cismi Daha 2003 UB313'ün keşfedildiği aynı hafta içinde bir İspanyol gökbilim ekibi de 35 santimetrelik bir teleskopla oldukça büyük iki kuyper kuşağı cismi daha belirledi. Bunlardan biri minyatür bir uyduya sahip olan... 2003-EL-61 Anacisinden 49.500 kilometre uzaklıktaki yörüngesinde bir turunu, 49 günde tamamlayan uydunun yörünge hareketinden, 2003-EL-61'in kütlesinin Plütonunkinin üçte biri olduğu hesaplanmış. Bu cismin ilk tayf ölçüm sonuçları, Plütonun ayı kıyan gibi, onun da büyük ölçüde su buzuyla kaplı olduğunu gösteriyor. Aynı haftada keşfedilen 3. Kuiper kuşağı cismi ise, 2005 FY9 O da dinamik özellikleri bakımından 2003 EL61 ile benzeşiyor. O da yaklaşık 52 astronomik birim uzaklıktaki en öte noktasında. Her iki cismin düzleme yaptıkları açı 28-29 derece arasında. 2003 EL61'in yörünge periyodu 285 yıl, 2005 FY9'unki ise 309 yıl. Ders kitaplarımızda on yıllardır onuncu gezegen olarak yer alan Plüton, gerçekten bir gezegen mi? 1990'lı yılların sonlarında bu soru, gezegen bilimciler topluluğunda patlak veren tartışmaların odağına oturdu. Plüton'un özelliklerini inceleyen araştırmacılar, bugün Plüton'u bir gezegenden çok büyük bir kuiper kuşağı cismi olarak nitelendiriyorlar. Plüton 1930 yılı yerine bugün keşfedilmiş olsaydı, gezegen statüsüne layık görülmeyeceği neredeyse kesindi. Nitekim, bugüne kadar keşfedilen büyük kuyper kuşağı cisimlerinin hiçbirine bu onur bağışlanmış değil. Peki, Plüton'dan daha büyük olan 2003UV313, gerçekten de Güneş sisteminin 10. gezegeni mi? Birçok gökbilimciye göre değil. Ancak Brown, Plüton'un bugünkü sıfatının geri alınamayacağı, aksinin tarihi değiştirmek anlamına geleceği görüşünde. Bu durumda ya gökte bir çizgi çekip, güneş sistemini dokuz gezegenle sınırlayacağız, ya da Kuiper kuşağında Plüton'dan daha büyük olarak keşfedilecek her cisme gezegen damgasını vuracağız, diyor. Ayrıca başka araştırmacılara göre, Plüton'un her zaman referans noktası olarak kalacağı da kesin değil. Kuiper kuşağı uzmanı gökbilimci Alan Stern, ''En az dünya büyüklüğündeki cisimlerin uzak yörüngelerde dolanmakta olduklarından kuşkum yok.'' diyor. Değerli dinleyenler, Önceleri ilgili bilim adamlarınca kabul görerek kayıtlara geçen bazı değer ve bilgiler, araştırma ekip ve araçlarıyla teknolojinin gelişerek çoğalmasıyla, astronomiyle ilgili okuduğumuz yazıda da bahsedildiği gibi, dün doğru denilenlerin bugün yanlış ve eksik olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Gerçek ve derinliği bilinemeyen bir hazine olan, insanlığın var olduğu sürece de her gün yeni bir buluş ve bilgi değişikliğine uğrayan ve uğrayacak olan çalışmalara emek vererek, zamanının önlü bilginleri arasına giren, yaptığı araştırma sonuçlarıyla eserleri kabul görerek konusunda otorite kabul edilen ilk devir matematikçi ve astronomlarından Ebu Cafer Hazine tanımaya çalışacağız bugün efendim. Ebu Cafer Hazin Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Nispesinden Horasan menşeli ve muhtemelen Merv yakınlarındaki Sagan yöresinden olduğu anlaşılmaktadır. Kendisinin 961-976 tarihleri arasında Samanilerin emiri olan 1. Mansur bin Nuh zamanında Buhara'da bulunduğu ve bu hanedana Nişabur'da vezirlik yaptığı kaydedilmektedir. Ünlü Horasanlı filozof Ebu Zeyd el-Berhi'nin, Ebu Cafer Hazin için Aristo'dan Es-Sema vel -Alem adıyla tercüme edilen De Kaleo et Mundo kitabının başlangıç bölümüne şerh yazmış olması, bu vezirlik dönemine rastlasa gerektir. İbnü Lesir de bir eserinde Ebu Cafer Hazin'in, Büveyhi emiri Rüknük Devlet tarafından, Samani emiri Nuh bin Nasr kumandanlarından, Ebu Ali Ahmet bin Muhtaç'la barış görüşmelerinde bulunmak üzere, elçi olarak görevlendirildiğini bildirmektedir. Ebu Cafer Hazin, Emir Rüknü Devle'ye olan bu yakınlığı sayesinde, reydeki Büveyhi Veziri Ebu'l Fazl İbnül Amid'in himayesine girmiş ve ondan sonraki hayatını orada astronomi gözlemleri yaparak ve kitap yazarak geçirmiştir. Mizanül Hikme adlı eserin sahibi olan, ve Hicri 6. Miladi 12. yüzyılda yaşamış olan Abdurrahman el Hazini ile karıştırılmaması gereken Ebu Cafer el Hazin'in Hicri 350 ila 360, Miladi 961 ila 971 yılları arasında öldüğü tahmin edilmektedir. Hazin'in Nişabur'dayken dönemin önde gelen filozoflarından Ebu'l Hasan el Amiri ile görüşmüş olması muhtemeldir. Gerek Ebu Zeyd el-Berhi'nin, gerekse Amiri'nin riyazi ilimlere karşı duyduğu ilgiyi Hazi'nin etkisine bağlamak mümkün görünmektedir. Amiri'nin çeşitli eserlerinde rastlanan astronomi ve geometri teoremlerinin onun etkisiyle açıklanabileceği anlaşılmakta, Belhi'nin de Suverul Ekalim adlı eserinde Hazi'nin haritalarından faydalandığı bilinmektedir. Allah'a güldüler Neden bir an Tüm Sesler Onda Güzel Radyonuz Akrefen frekanslarında İslam bilginleri ve icatları programında ünlü İslam bilgini Ebu Cafer Hazin'i anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Müzik Değerli dinleyenler, İbnül Kıtfi, Ebu Cafer Hazin'in aritmetik, geometri ve astronomiye dayanarak yapılan hesaplamalarda uzman olduğunu... Ayrıca astronomi gözlemleriyle ilgili teorik ve pratik disiplinleri iyi bildiğini kaydetmekte ve onun Ziccu Şafaih ve Kitabul Mesalelil Adediyye adlı eserine kaydettikten sonra da en iyi çalışmasının o güne kadar yazılanların en mükemmeli kabul edilen Ziccu Şafaih olduğunu söylemektedir. Hazin kendi zamanında ve kendinden sonraki dönemlerde ileri gelen alimler tarafından matematik ve astronomi alanlarında otorite kabul edilmiştir. Kendisinden çeşitli vesilelerle alıntı yapan veya bazı teoremlerde fikirlerini tartışan matematikçiler arasında, Ebu Nasr İbni Irak, Biruni, Ebu'l-Cud Muhammed Bin Leys, Ömer Hayyam ve Nasuriddin Tusi gibi önemli kişiler bulunmaktadır. İbni Haldun da mukaddimesinde iklimler üzerinde bilgi verirken, Cafer el-Hazin adıyla andığı hazinden, astronomi ilminin ileri gelenlerinden biri diye söz etmekte ve onun yedi iklime uygun olarak yaptığı enlem ve bölge ölçümlerine ilişkin tespitlerini aktarmaktadır. Ebu Cafer Hazi'nin matematik sahasındaki çalışmaları zamanımıza parça parça gelen risalelerinden veya kendisinden alıntı yapan alimlerin eserlerinden hareketle tespit edilebilmektedir. Mesela Ömer Hayyam, Şerhüma Eşkelem'in Müsadereti Kitab-ı Öklidiz adlı eserinin ön sözünde, Hazin'i, Öklid'in 5. postülasını ispata çalışan İslam matematikçilerinin arasında ilk sıraya koymaktadır. Ömer Hayyam'ın şahitliği, Hazin'in 5. postülayı ilk postüla olarak değil, bir teori olarak ele aldığını ve ispatlamaya çalıştığını göstermektedir. İslam matematiğinde Hazin'in bu çalışması muhtemelen paraleller teorisi konusunda yapılan İlk orijinal ve önemli çalışmalardan biridir. Yunan matematiğinde öncüleri Eudoksos ve Aşmed olan ifna, yani tüketme usulüyle cisimlerin hacimlerini hesaplama yöntemlerini geliştiren İslam matematikçilerinden biri de Hazin'dir. Özellikle o, bir parabolün kendi ekseni etrafında dönmesinden ortaya çıkan cismin hacmi problemiyle uğraşan Sabit bin Kur'an'ın uzun ve karmaşık olan tekniğini tekrar ele almış, böylece kendisinden sonra meseleyi yeniden inceleyerek Sabit bin Kur'an'ın çalışmalarını daha ileriye götüren Sabit'in torunu İbrahim bin Sinan ve İbnül Heysem'e yardımcı olmuştur. Ebu Cafer Hazin, Diopantanos'un Aritmetika adlı eserinin Kusta bin Luka tercümesinden esinlenerek ve Harizmi Ebu Kamil Cebrin'e ve kendi zamanındaki temsilcilerine tepki olarak yeni bir cebir anlayışı geliştirdi. Onun bu yeni yaklaşımı şu şekilde özetlenebilir. Bir denklemi gerçekleyen sayı, rasyonel sayı kümesinin bir elemanıysa o denklem Cebrin, tam sayılar kümesinin bir elemanıysa, hesabın, yani sayı biliminin konusudur. Bu noktada Hazin, Öklid'i takip ederek hesabı, doğru parçalarıyla temsili mümkün olan tam sayılar kümesi şeklinde sınırlandırdı. Dolayısıyla çalışmalarında sayı biliminin kavramlarını esas alıp, her türlü rasyonel çözümü dışta bıraktı. Verimsediği yöntem gereği çalışmalarını, el-muadeletü seyyâli, yani çözümü tam sayı olabilecek belirsiz denklem tipleri üzerine kaydırdı ve yukarıda ifade edilen sayı anlayışına uygun olarak bu denklemlerin analizinde Leopantos'un aritmetikada sergilediği ve İslam cebircilerinin en çok da kereciğinin istikrar yöntemi adıyla el aldığı belirsiz denklem tipi için pozitif rasyonel sayı araştırmayı değil, tam sayı tespit etmeyi hedefledi. Bu çerçevede özellikle Pisagor üçlüleri üzerinde durdu ve rasyonel kenarlı dik açılı üçgen teorisini geliştirip en yüksek noktasına ulaştırdı. Hazin'in bu tavrına Diopantos'un aritmetikasını Uşulü'l-Hendese yani Öklid'in elementleri ışığında okuma denilebilir. Onun özellikle belirsiz denklemlerin analizi konusunda takındığı tavrı Ebu Said el-Siczi, İbnül Heysem ve Ebul Cud bin Leys gibi İslam matematikçileriyle 17. yüzyıl Avrupa matematikçilerinden Beketo Mezeriaç ve Pierre de Fermat'a benimsemişlerdir. Değerli dinleyenler, Ebu Cafer Hazin'in Cebir alanında yaptığı orijinal çalışmalardan biri de modern matematik tarihinde 3’ün imkansızlığı şeklinde ifade edilen ve adına Fermat'ın son teoremi denilen denklem hakkındadır. Bu denklemin kökü Mezopotamyaya, Pisagor üçlülerine ve Diopantos'a kadar gider. Ancak eski dönemde tespit edilebildiği kadarıyla denklemin sadece en eşittir 2 hali üzerinde durulmuştur. İslam matematikçileri ise başta Hamid bin Hıdır el Hujendi ve Hazin olmak üzere denklemin daha çok en eşittir 3 ve en eşittir dört halleriyle ilgilenmişler ve ortaya çıkan sonucu tartışmışlardır. Özellikle Haz'in Pisagor üçlüleri konusu üzerinde çalışırken, Pisagor denkleminin kuvvetini 2'den 3'e çıkararak, x üzeri 3 artı y üzeri 3 eşittir 3 üzeri 3'ün imkansızlığını ispatladığını ileri sürmüş, ayrıca Hucendi'nin aynı konuda verdiği geometrik ispatın yanlış olduğunu göstermeye çalışmıştır. Yine Pisagor üçlüleri üzerinde çalışırken, daha sonra İbnül Havvan ve Fermayla büyük bir gelişme gösteren sayıların toplamı teorisine dahil, herhangi bir doğal sayının iki doğal sayının kareleri toplamı olarak ifadesi gibi problemlerle de ilgilenmiştir. Hazin bunlardan başka uyumlu sayılar teorisi içine giren denklemler hakkında da çeşitli çalışmalar yapmış ve ilk defa bu tür denklemlerin sınırlarını tam olarak belirleyip, bunu rasyonel kenarda dik açılı üçgenler teorisinin esas konusu kabul etmiştir. Edecekler. ben sadece ben sadece ben sadece ben olmaz istiyorum ben sadece ben sadece ben sadece ben istiyorum Değerli dinleyenler, İslam Bilginleri ve İcatları programımızda eser arasından önce bahsetmekte olduğumuz, Ebu Cafer Hazi'nin çalışmalarını ve bilime katkılarını anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ömer Hayyam'ın bildirdiğine göre Mahani, Arşimet'in İslam aleminde Kitap fil vel üstüvane adıyla bilinen eserinin ikinci makalesinin dördüncü şeklinde, yani Faraziyatında bulunan bir mukaddimeyi tahlil ederken üçüncü dereceden kübik bir denklemle karşılaşmış ve onu uzun çabasına rağmen çözemediği için mümtene yani çözümsüz problem olarak kabul etmiştir. Daha sonra gelen Hazinse matematik tarihinde mahani denklemi diye adlandırılan bu denklemi koni kesitleri yardımıyla çözmüştür. Yine Ömer Hayyam'dan öğrenildiğine göre, kübik denklemlerin çözümü konusunda, hazinin gerçekleştirdiği bu ilk başarının ardından, birçok hendeseci bu denklemlerin değişik türlerini sistematik olmasa da, hazinin yöntemiyle çözmeyi başarmıştır. Nasuriddin Tusi, Kitab-u Şeklil Katta adlı eserinde, Eşşeklül Mugni'yi işlerken, konuyla ilgili değişik İslam matematikçilerinin ispatlarına zikretmekte, ve bu arada Hazin'in El-Metabilül Cüz'iye, Neylül-Muyil'il Cüz'iye, Vel-Metali Fil-Küretil Mustakime adlı eserinden iktibas ettiği küresel dik açılarda sinüs teoreminin ispatını vermektedir. Söz konusu alıntıdan Hazin'in bu eserinin küresel trigonometri ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Nasuriddin Tusi, Beni Musa'nın geometri sahasındaki eserinin tahririnde de, bir üçgenin alanının genel formülü hakkındaki Heron formülüne değişik bir çözüm vermekte ve bunun muhtemelen hazine ait olduğunu söylemektedir. Yapılan araştırmalara göre hazinin bu çözümü, Heron'a Beni Musa'nınkinden daha yakındır. Ayrıca hazinin kullandığı şekil ve harfler, Heron'un Diotra adlı eserinde bulunan şekil ve harflerle aynıyken Beni Musa'nın kitabının latince tercümesinde bunlar mevcut değildir. Bu durum, hazinle Beni Musa'nın Heron formülü hakkındaki kaynaklarının farklı olduğunu göstermektedir. Klasik biyografi eserlerinden ve hazinden alıntı yapan kaynaklardan, onun doğrudan rasat faaliyetlerinde bulunan bir astronom olduğu da öğrenilmektedir. Biruni, tahtid-i nihayat emakininde, veyhiler zamanında Ebu'l-Fazl İbnül Amid'in reyde bir rasıthane kurduğunu, ve burada Ebu'l-Fazl el-Herevi ile Ebu Cafer Hazi'nin Hicri 12 Rebiül Ahir 348'de miladi 22 Haziran 959'da Güneş'in irtifağını rasat ettiklerini belirtmektedir. Bu bilgi ayrıca Herevi ve Hazi'nin yöntemleri altında bir grup astronomun çalıştığını ve düzenli rasat faaliyetlerinde bulunduğunu göstermektedir. Hazin, bir veya birkaç defa ekliptin eğiminin tespiti çalışmalarına da katılmıştır. Biruni, aynı eserinde, Herevi'nin Hicri 348, miladi 959 yılında yaptığı gözlemler sonucunda, ekliptin eğimi için 23 derece 40 dakika değerini tespit ederken, Hazin'in heyet başkanı olduğunu da yazmaktadır. Yine Biruni, Hazin'in ekliptin eğimini belirleme yöntemleriyle, İbrahim bin Sinan'ın yöntemlerinin benzerliğine dikkat çekmektedir. Biruni, bundan başka El aşarul bakiye El Kanunul Mesudi ve Tahti'düni Hayatil Emakin adlı eserinde Hazin'in Battlamyusunkinden farklı homosentrik bir güneş modeli ileri sürdüğünü belirtmektedir. Biruni'nin ayrıntılı bir şekilde anlattığı bu sistemin benzerleri Hazinden yaklaşık 400 yıl sonra, Avrupa'da Levi Ben Gerson ve Heseli Henry tarafından ayrı ayrı tekrar ortaya konmuştur. Ayrıca Hazinle bu iki batılı bilim adamının düşünceleri arasında herhangi bir ilişki olduğunu belirtmek zordur. Müzik Değerli dinleyenler, Ebu Cafer el-Hazin'in matematik ve astronomi konularında telif ettiği eserlerden ikisi tamamen, ikisi de kısmen günümüze ulaşmıştır. Diğerlerinin bazıları yapılan alıntılardan tanınmakta geriye kalanların ise sadece adlarının anlamlarından konuları tahmin edilebilmektedir. Bunları kısaca özetlemek gerekirse matematik konusunu işleyenler şunlardır. 1. Tepsi Ruşarl makaletil aşıre min kitabi ölediz. Öklidin elementlerinin irrasyonel sayıların geometrik nicelik açısından bir incelemesi olan, 10. makalesinin tanımlarla ilgili giriş bölümünün tefsiridir. İbnü'n Nedim'in Şerhu Kitab-ı Öklidis adıyla andığı eserin birçok nüshası zamanımıza kadar gelmiştir. 2. Kitabül Mesalil adediye adedîye İbnü'n Nedim ve İbnü'l Kıfti'den öğrenilen isminden anlaşıldığına göre bazı problemlerin sayısal analizi ile ilgilidir. 3. Risale tu Ebi Cafer el-Hazin fil Muselleselati'l-Kaimati'z-Zevaya ve'l-Muntekatil Edla. Rasyonel kenarda dik açılı üçgen teorisi hakkında olup, Hazin'in Pisagor üçlüleri üzerine yaptığı orijinal çalışmaları ihtiva eder. Fransız Webke tarafından Fransızcaya tercüme edilen risaleyi Adil Enbuba yayımlamıştır. Efendim bilginimiz Ebu Cafer Hazin'in eserlerinden bahsetmeye devam edeceğiz ama dilerseniz önce güzel bir eser dinleyelim. Sana sesim bekliyorum derim yorsun. Yıllar geçti mevsim mevsim Bekliyorum derim Yolda, kulağınız Akra'da olsun. Değerli dinleyenler, Radyonuz Akre FM'de İslam bilginleri ve icatları programımızda Ebu Cafer Hazin'in matematik konusundaki eserlerini anlatmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 4. El Burhan aleyh Şekli Sabi Min Kitabı Beni Musa. Beni Musa'nın geometri alanındaki eserinin Nasriddin Tusi tarafından yapılan tahririnde Heron formülü üzerine hazine atfedilerek ortaya konulan bir ispattır. 5. Kitabul Uşşulül hendesiyye. Ebu Nasr İbn Irak'ın hazinenin Zijuş Şafayihi üzerine kaleme aldığı Risale fi tasih ma vaka li ebi cafer el hazin mine sev fi zici safaih adlı eserinde zikrettiği hazinin başka bir çalışmasıdır. İbn-i Irak'a göre hazinin kitabında Menelaus eleştirilmiştir. 6. El-Metabilül cüz'iye, Meylül-Muyulül cüz'iye, Vel-Metalicil fil Kuretin mustakime Nasurettin Tusi'nin Kitab-ı Şeklili Katta adlı eserinden varlığı öğrenilen ve küresel trigonometriyle ilgili olduğu sanılan eser, bazı kaynaklarda Kitab fi Me'lid Ecza adıyla kaydedilmiştir. Ebu Nasr'ın yukarıdaki eserinde bildirdiğine göre, Hazin Menelaus'un trigonometriyle ilgili olan Kitabul Ülkeri'nin de bazı noktalarına bir tenkit yazmıştır. Ancak günümüze ulaşamayan bu çalışmasının adı da bilinmemektedir. Ebu Cafer Hazin'in bunlardan başka astronomi konusunu işleyen eserleri ise şunlardır: 1. Zijūş Safai. Hazin'in en iyi tanınan eseridir. Biruni'nin tahtiyi dünyayatil emakininde bildirdiğine göre İbnü'l-Amid için kaleme alınmış olan eserin sadece çok küçük bir parçası zamanımıza ulaşmıştır. Berlin Kütüphanesi'nde kayıtlı bulunan astronomi aletleriyle ilgili iki küçük risale de ondan birer parça olmalıdır. Biruni araştırmalarında yer yer bu ziyiciden alıntılar yapmakta, ayrıca bazı konularda hazinin fikirlerini eleştirmektedir. Biruni'ye göre hazin bu eserdeki bazı astronomik hesaplarda Ebu Maşer el-Belhi'nin tespitlerini tenkit etmiştir. Ebu'l-Cud ise hazin bu eserde bir derecelik açının kirişini hesaplamıştır. Bu da onun muhtemelen bir dar açıyı üç çeşit parçaya bölme işini başardığını gösterir, demektedir. Biruni'nin hocası Ebu Nasr İbni İrak, bu ziç üzerine, Risale fi ma Vaka li Ebu Cafer el-Hazin minesseh fi zici şafaih adlı bir çalışma yapmış ve hazinin düştüğü teorik ve pratik hataları düzeltmeye gayret etmiştir. Ancak burada vurgulanması gereken husus şudur. Zîçler genellikle metin ve tablolar halinde iki kısımdan oluşur. Dolayısıyla İbn-i İrak'la Biruni'nin alıntıları, tartışmaları ve düzeltmeleri, sadece metin kısmının bazı ayrıntılarıyla ilgili olduğu için, bunlar eser hakkında tam bir bilgi edinmemize yardım etmemektedir. Biruni, el Asarul ül isimli eserinde, bu zîcin aynı zamanda feleklerin hareketini açıklayan yeni bir yorum ihtiva ettiğini bildirmektedir. İbn-i İrak, Yukarıdaki çalışmasından başka ayrıca İstidrak ala meselen-i Zicci Şafai adıyla Zic'teki bir geometri problemini de ele almıştır. 3 El Medhalul Kebir ila ilmin Nücum. Hakkında Biruni tarafından El Aşarül Bakiyye'de bilgi verilen eser astroloji sahasında olup tarihleme usullerini incelemiş Ayrıca Muharrem ayının ilk gününü tayin etmede kullanılan yöntemleri tartışmıştır. 4. Kitabul ül Eb'at vel-Ecram Biruni'nin el kanun Mes'udisi ile Haraki'nin mümtehal idrakinde bahsi geçen bu eserinde hazin, anlatılanlara göre yıldızlar arasındaki uzaklıkları vermektedir. Ancak verdiği değerlerin kendi tespitleri olup olmadığını belirtmediği gibi, onları nasıl elde ettiğini de açıklamamaktadır. 5. Risaleti Haldi Tadil adına Biruni'nin Makale fi İstihracil Efsarında rastlanmaktadır. 6. Makale fi En Nehu Yumkin En Mütebehhem İhtilafu hareketi Şems Âlem Merkezi'l Âlem. Biruni tarafından Tahdidu Nihayat ile Emakin El Kanunül Mecdudi ve El Aşarul Baqiye'de bu isimle bahsedilen eser bazı kaynaklarda kısaca Risale hareketi hareket-i verilmektedir. 7. Makale fil burhan ala bazı şan atil usturlab. Semev'el el-Magribi tarafından Keşf-u avâril Müneccimin adlı eserinde hazine atfedilerek kaydedilmiştir. 8. Kitabü'l-Âlemin. Dünya tarihinin kronolojisini tespite çalışan bir astronomi cetvelidir. 9. Amelüs-safihatil-afakîye Biruni tarafından Kitab-ı İsticabil Hadlı adlı eserinde zikredilmiştir. 10. Kitabul Beyan Semev-el bunu keşfül-avaril müneccimin adlı eserinde anmaktadır. 11. Et-tahayyür Fi tasfihî tarihü tufan Adından anlaşıldığına göre Nuh tufanının tarihi hakkında bir çalışmadır. 12 Sirrul Alemin İbnü'l-Heysem'in ve Haraki'nin konuyla ilgili orijinal çalışmalarına kaynaklık eden eserdir. Batlamyus'un alemin oluşumu ve gezegenlerle ilgili varsayımlarını ele alır ve bunları geliştirir. 13 Tefsirul Makaletil Ula minel Mecisti İroney'nin Tahdidü Nihayatil Emakin'de bu isimle andığı eser muhtemelen Tefsirül Mecisti'nin bir parçasıdır. Viedeman İbnü'l-Ekfani'nin İrşadü'l-Kazladanı ve diğer bazı klasik eserleri kaynak göstererek Hazine Kitabul Alatil Acibe Er-Rashadiye adlı bir eser daha nisbet etmekte de bu çalışma aslında isim benzerliğinden dolayı karıştırılan Abdurrahman El-Hazeni isimli başka bir bilgine aittir. Değerli dinleyenler, bugünkü İslam bilginleri ve icatları programımızı daha burada noktalıyoruz. Yeni bir haftada yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında daha birlikte olana kadar Allah'a emanet olunuz efendim. İslam bilginleri ve icatları 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturla, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi, 1279 yılına ait bir gök küresi, ilk pusulalar, en gelişmiş güneş saatleri, çağın en gelişmiş askeri topları, ilk tüpekler ve 14. yüzyılda yapılmış ilk tanrılar. Bütün bunlar İslam medeniyetinin yetiştirdiği ilim adamlarının dünyada ilk defa planlayıp projelendirerek icat ettikleri aletler ve buluşlar.